Güneşin Doğusu Ve Ayın Batısı Seslendiren Akın Altan Bir zamanlar boy boy çocukları olan toprak kiracısı bir çiftçi yaşardı. Babaları onlara ancak kaç kalmayacak kadar yemek alabiliyordu. Giyecek kıyafetleri ise hep eski püsküydü. Kızlarının her biri birbirinden güzeldi güzel olmasına ama en küçüklerinin güzelliği hepsini gölgede bırakıyordu. Sonbahar mevsiminde bir perşembe akşamı korkutucu bir fırtına patlak verdi. Dışarısı zifiri karanlıktı. Saanak yağış vardı. Gök öyle bir görülüyordu ki, ev yerinden sarsılıyordu. Evin bütün fertleri şöminenin başına toplanmıştı. Hepsi de bir şey yapmakla meşguldü. Tam o anda biri pencerenin camına üç kez tıklattı. Adam camı kimin tıklattığını görmek için dışarı çıktığında, Beyaz bir ayıyla karşılaştı. İyi akşamlar, dedi beyaz ayı. İyi akşamlar, diye cevap verdi adam. Eğer en küçük kızınla evlenmeme izin verirsen, şimdi ne kadar fakirsen, o kadar zengin ederim seni, dedi ayı. Adam zengin olacağını duyunca bundan pek bir memnun olmuştu ama önce kızına bir danışmak istediğini söyledi. Böylece tekrar eve girerek evdekilere dışarıda bir beyaz ayı olduğunu, şimdi ne kadar fakirlerse onları o kadar zengin edeceğini, tek isteğinin ise en küçük kızlarıyla evlenmek olduğunu söyledi. Küçük kız bunu duyunca ayı ile evlenmeyi reddederek, bunun sözünün bile edilmesine karşı çıktı. Bunun üzerine adam dışarı çıkıp ayıya cevabını bir sonraki perşembe günü vereceğini söyledi. O gün tekrar buluşmak üzere anlaşıp ayrıldılar. Ardından kızın annesiyle babası bir hafta boyunca kızlarına ne kadar zengin olabileceklerini, tek başına onlara nasıl da böyle güzel bir şeyi verebileceğini anlatıp onu ikna etmeye çabaladılar. En sonunda kız ayıyla evlenmeyi kabul etti. Eski püskü bir iki parça kıyafetini toplayıp, Elinden gelebilecek en iyi şekilde süslenip temizlenerek yolculuğa çıkmak için ayıyı beklemeye başladı. Ailesinin yolculuk için yanına verdiği bir iki parça eşyanınsa lafını etmeye bile değmez. Perşembe günü gelip çattığında beyaz ayı gelininin almak için eve geldi. Kız bohçasını dağılarak ayının sırtına oturdu. Ardından yola koyuldular. Epey bir yol kat ettikten sonra beyaz ayı genç kıza ''Korkuyor musun?'' diye sordu. ''Hayır, korkmuyorum.'' dedi kız. Kürküme iyice tutunursan, üzerimden düşmezsin.'' dedi ayı. Böylece kız, ayının sırtında uzun mu uzun bir yol gitti. En sonunda, kocaman bir kayaya geldiklerinde ayı durdu. İşte bu kayaya tıklattı ayı. Tıklatır tıklatmaz kaya iki yana açıldı ve... Karşılarında muazzam bir saray belirdi. Işık, her bir odayı güzelce aydınlatıyor, her tarafı kuşatan gümüş ve altınlar parıl parıl parlıyordu. Sonra muhteşem bir salona geldiler. Salonun ortasındaki masanın üzerinde birbirinden leziz görünen bir sürü yemek vardı. Burada ayı, genç kıza gümüş bir zil vererek, ne zaman bir şeye ihtiyacı olsa bu zili çalmasını, Zili çaldıktan sonra istediği şeyin hemen olacağını söyledi. Ardından birlikte yediler içtiler. Akşam olduğunda genç kız yorgun düştü ve uyumak istedi. Zil'ni eline alarak isteğini dile getirdi. Zil, daha bir kez çalar çalmaz, şu ana kadar gördüğü en güzel odada buldu kendini. Odadaki yatak, birinin isteyebileceği en harika yataktı. Üzerinde ipekten yastıklar, Perdesinde altın rengi püsküller vardı. Odadaki her bir eşya ya gümüşten ya da altındandı. Kız tam yatağa girip de ışığı kapadığı anda odaya girip köşeye saklanan bir adam gördü. Gelen beyaz ayının ta kendisiydi. Geceleri kürkünü çıkartıp tekrar insana dönüşmesine izin verilmişti. Ancak gün doğarken tekrar kürkünü giyip ayıya dönüşüyordu. Sadece genç kız, ışığı kapadıktan sonra odaya geldiği için onun gerçek halini hiç görmemişti. Her şey yolundaydı ama bir süre sonra genç kız iyice sessizleşip gülmez oldu. Bütün gün boyu ona eşlik edecek tek bir kişi bile yoktu etrafında. Zaman zaman da evini, ailesini özleri olmuştu. Beyaz ayı, onu neyin bu kadar üzdüğünü sorunca kız... Gün boyu yalnız olduğunu, evini, ailesini çok özlediğini, onları tekrar görmek istediğini ama bunun mümkün olmadığını anlattı. ''Onları görebilirsin tabii ki.'' dedi beyaz ayı. ''Ama önce bana bir söz vermelisin. Annenle baş başa konuşmayacaksın. Sadece etrafta diğerleri de varken konuşabilirsin.'' muhtemelen senin elinden tutarak, seni bir odaya çekip seninle baş başa konuşmak isteyecektir. Ama sen buna karşı koymalısın. Bunu yapmazsan, sonu ikimiz için de kötü olur. Bunun ardından bir pazar günü beyaz ayı, kıza gidip ailesini görmek için yolculuğa çıkabileceklerini söyledi. Kız hemen hazırlanıp ayının sırtına bindi Birlikte yola koyuldular. Epey bir yol katettikten sonra güzel görünümlü, kocaman, beyaz bir ev çıktı karşılarına. Evin bahçesinde kız ve erkek kardeşleri koşuşturup eğleniyorlardı. Her şey o kadar canlı, o kadar müthiş görünüyordu ki. Sadece bakması bile genç kıza mutluluk vermişti. ''Ailen işte burada yaşıyor.'' dedi beyaz ayı. Sana söylediğim şeyi sakın aklından çıkarma. Yoksa ikimiz de mutsuz birer mahluk oluruz. Tanrı çarpsın unutmayacağını söyledi genç kız. Eve yaklaştıklarında ayının sırtından indi. Ayı arkasını dönüp gözden kayboldu. Ailenin en küçük kızı eve girdiğinde herkesin çok mutlu olduğunu gördü. Hepsi ona teşekkür edip yaptığı bu fedakarlık için ona ne kadar minnettar olduklarını söylediler. Şimdi hepsinin keyfi yerindeydi ve pek rahat yaşıyorlardı. Sonra kızın hayatında her şeyin yolunda olup olmadığını sordular. Genç kız her şeyin yolunda olduğunu, isteyip isteyebileceği her şeye sahip olduğunu söyledi. Söyleyeceği başka bir şey vardıysa da ailesine anlatmadı. Zaten o da tam olarak ne düşündüğünü bilmiyordu. Akşamleyin yemeklerini yedikten sonra, tıpkı ayının öngördüğü gibi, kızın annesi onunla odasında baş başa konuşmak istedi. Genç kız, ayının ona söylediklerini düşünüp, annesinin bu teklifine karşı koyarak, ''Ne konuşacaksak, her şeyi burada, herkesin önünde de konuşabiliriz.'' dedi. Ama nasıl olduğunu anlayamadan, Annesi onu ikna ederek odaya götürdüğünde kız aslında hayatının nasıl olduğuna annesine anlatmak durumunda kaldı. Her gece odasındaki lambayı söndürür söndürmez bir adamın gelip köşeye saklandığını söyledi annesine. Sabah gün aydınlanınca ortadan kaybolduğu için de onu hiç göremediğinden bahsetti. Bunun onu çok üzdüğünü, onu çok görmek istediğini ama göremediğini Bütün gün yalnız olduğunu, bir süre geçince kalbine bir yorgunluk çöktüğünü anlattı. ''Eyvah! Kocam bir trol demek ki!'' dedi annesi. ''Onu görebilmek için yapman gerekenleri sana söyleyeyim. Önce al bakalım şu neredeyse bitmiş mumu. Bunu ipek atkının altında saklamalısın. Trol uykuya daldığı zaman bu mumu yakıp yüzünü görebilirsin.'' Ama sakın mum yağının ona damlamasına izin vermeyesin. Genç kız mumu annesinden alarak atkısının altına sakladı. Akşam olduğunda beyaz ayı onu almaya geldi. Bir süre yol aldıktan sonra beyaz ayı dediklerinin doğru çıkıp çıkmadığını sordu kıza. Genç kız yalan söyleyemedi. Ve her şeyin onun dediği gibi çıktığını kabul etti. Olur da... Annenin söylediklerini yaparsan, sonu ikimiz içinde kötü biter ve aramızdaki her şey son bulur, dedi ayı. Hayır, yapmayacağım, dedi kız. Tabii ki de yapmayacaktı. Eve vardılar. Kız, her zamanki yatağına girdi. Işıkları söndürdü. Adam da her zamanki gibi gelip odanın köşesine saklandı. Gece olduğunda kız, adamın umurtularından onun derin bir uykuda olduğunu anlayarak, annesinin ona verdiği mumu çıkarıp yaktı. Işığı adamın suratına yaklaştırınca kız, onun şu ana kadar görüp görebileceği en yakışıklı prens olduğunu düşündü. Ona bakınca, içinde öyle bir sevgi uyandı ki, onu oracıkta öpmeden duramayacağını düşündü. Öyle de yaptı. Eğilip öptü prensini. Ama tam o sırada elindeki mumdan üç damla damladı adamın üzerine ve adam uyanıverdi. ''Eyvah! Ne yaptın sen?'' diye haykırdı adam. ''Şimdi ikimiz de mutsuz birer mahluk olacağız. Yılın sonuna kadar sabredebilseydin, üzerimdeki bu büyüden kurtulacaktım. Gündüzleri bir ayı. Geceleri ise bir insan olmama, Üvey annemin bana yaptığı büyü neden oluyor. Bu yaptığından sonra, Aramızdaki her şeyi bitirdin. Şimdi, Üvey annemin yanına dönmem gerekiyor. Güneşin doğusunda, Ayın batısında bir kalesi, Üç metre uzunluğunda da burnu olan bir kızı olan Üvey anneme. Şimdi o üç metre uzunluğunda burnu olan kızıyla evlenmek zorundayım. Genç kız ağladı, sızladı ama ne fayda. Prens, yola çıkması gerektiğini söylemişti artık. Kız yine de onunla gidip gidemeyeceğini sordu ona. Ama olumsuz cevap aldı prensten. Onunla gidemezdi. En azından bana gittiğin yolu göster. Böylece seni aramaya çıkabileyim. Bunu bana çok göremezsin. Değil mi? Bunu yapabilirsin, evet, dedi adam. Ama oraya giden bir yol yok. Kale, güneşin doğusunda, ayın batısında. Ne bugün, ne de başka bir zaman oraya giden bir yol bulamazsın. Genç kız, bir sonraki gün uyandığında, ne kaleyi, ne de prensi bulabildi ortadan kayboluvermişlerdi. Yanında vakti zamanında getirdiği eski püskü kıyafetlerinin olduğu bohçası, sık ve karanlık bir ormanın girişinde uzanmış haldeydi. Önce gözlerini ovalayıp ayıldı, sonra da gözlerinde yaş kalmayıncaya kadar ağladı. Kendine geldiği zaman yola çıkarak, gece gündüz durmadan günlerce yol aldı. En sonunda kocaman bir tepeye gelip burada durdu. Elinde, Altın rengi bir elmayla oyalanan yaşlı bir kadın bu tepede yaşamaktaydı. Genç kız, yaşlı kadına güneşin doğusunda, ayın batısında bulunan, kaledeki üç metre uzunluğunda burnu olan prensesle evlenecek olan prensi görüp görmediğini sordu. Prensi, nereden tanıyorsun? diye sordu kadın. Sen. Prensin evlenmek istediği genç kız olabilir misin acaba? Evet, o benim, dedi kız. Demek o kız sensin, dedi kadın. Ah çocuğum, sana söyleyebileceğim tek şey, prensin güneşin doğusunda, ayın batısındaki kalede olduğu ve senin bu kaleye muhtemelen hiçbir zaman gidemeyecek oldum. Heyhat, al bakalım benim atımı. Atı komşuma kadar sür. Belki o sana bir şeyler söyleyebilir. Oraya vardığında, atın sol kulağına, eve dönmesini söylemen yeterli. Al bakalım. Şu altın renkli elmayı da. Genç kız ata bindikten sonra uzun süre at sırtında yol aldı. Sonunda yeniden bir tepeye geldi. Bu tepede de elinde altın bir makara olan yaşlı bir kadın oturmaktaydı. Genç kız kadına güneşin doğusunda ayın batısındaki kalenin nerede olduğunu bilip bilmediğini sordu. Bu kadın da bir önceki ne dediyse aynısını söylemişti. Güneşin doğusunda, ayın batısında olduğundan başka da bir şey bilmiyordu. Ayrıca, muhtemelen oraya hiçbir zaman varamayacaksın diye de ekledi. Heyhat, sana atımı vereceğim. Böylece en yakındaki komşuya gidip ona bir sorabilirsin. Belki o sana daha fazla şey söyleyebilir. Oraya vardığında Atın sol kulağına eve dönmesini söyle. Bir de, Olur da ihtiyacı olursa kullansın diye, Elindeki altın makarayı genç kıza verdi. Genç kız, Tekrar ata binip yine uzunca bir süre yol aldı. Sonunda, Yeniden büyük bir tepeye vardı. Burada da, Altın çıklık iğni çeviren bir yaşlı kadın vardı. Genç kız, Bir kez daha güneşin doğusunda, ayın batısındaki prens ve kaleyle ilgili bir şey bilip bilmediğini sordu. Aldığı cevaplar, önceki iki sefer aldığı cevaplardan farklı olmadı. Prensin, evlenmek istediği genç kız sen misin? diye sordu yaşlı kadın. Evet, o kız benim. Cevabını verdi kız. Bu kadın da, diğer ikisinin bildiğinden fazla bir şey bilmiyordu. Evet, kale, Güneşin doğusunda, ayın batısında. Bunu biliyorum sadece." dedi. "Ayrıca muhtemelen oraya hiçbir zaman varamayacaksın. Heyhat, sanatımı ödünç vereceğim ve onunla doğu rüzgarına gidebilirsin. Belki de o onları tanıyordur ve seni oraya doğru üfleyebilir. Oraya vardığında Atımın sol kulağına deyiver, o kendi kendine evin yolunu bulacaktır. Bunun üzerine yaşlı kadın altın çıklık iğni de kıza verdi. Belki bir işine yarar, kim bilir, dedi. Genç kız bu sefer günlerce, hatta haftalarca at sırtında yol tepti ve doğu rüzgarının yanına gelmek çok ama çok vaktini aldı. Ama en sonunda onu bulup, güneşin doğusunda, ayın batısındaki kalede yaşayan prensden bir haberi olup olmadığını sordu. Evet, dedi doğu rüzgarı. Prensi de kaleyi de duymuştu. Ama o kadar uzağa daha önce hiç esmediğinden, oraya giden yolu bilmediğini söyledi. Ama istersen seni erkek kardeşim batı rüzgarına götürebilirim. O benden daha güçlüdür belki. Sana daha fazla şey söyleyebilir. Arkama çıkıver de seni oraya götüreyim. Genç kız, rüzgarın ona söylediğini yerine getirdi. Birlikte yola koyuldular. Oraya vardıklarında, doğu rüzgarı kardeşine, güneşin doğusunda, ayın batısındaki kaledeki prensin evlenmek istediği genç kızı ona getirdiğini, Genç kızın her yerde prensi aradığını ve belki kalenin nerede olduğunu o bilir diye düşündüğünü söyledi. Hayır. Daha önce hiç o kadar uzağa esmedim. Ama seni güney rüzgarına götürebilirim. O ikimizden de güçlüdür. Bizden daha uzaklara yolculuk etmiştir. Belki o sana daha fazla şey söyleyebilir. Arkama tırman da seni ona taşıyayım, dedi batı rüzgarı genç kıza. Genç kız da öyle yaptı. Birlikte çabucak güney rüzgarının yanına gittiler. Oraya vardıklarında batı rüzgarı, güney rüzgarına onları güneşin doğusunda ayın batısındaki kaleye götürüp götüremeyeceğini sordu. Genç kızı gösterip, prensin evlenmek istediği kızın onu aradığını söyledi. Demek öyle. Demek kızımız sensin." diye haykırdık Güney Rüzgarı. Evet, evet. Hayatım boyunca uzun mesafeler kat ettiğim doğrudur. Ama ben bile o kadar uzağa esmedim. İstersen seni kardeşim Kuzey Rüzgarına götüreyim. O aramızda en yaşlımız, en güçlümüz. Eğer kalenin nerede olduğunu o bilmiyorsa emin ol bu dünyada başka kimsede bilmiyordur. Arkama tırmanı ver de seni ona götüreyim. Genç kız güney rüzgarının sırtına tırmandı. Büyük bir hız ve homurtuyla yola çıktılar. Yol çok uzun sürmedi. Kuzey rüzgarının ikamet ettiği bölgeye girdiklerinde Kuzey rüzgarı o kadar kaba, o kadar vahşiydi ki daha ona yaklaşmalarına epey bir yol varken üzerlerine soğuk, basınçlı hava üfledi. Onları görür görmez ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu. Onu duyar duymaz ikisinin de soğuktan vücutları titredi. ''Bizi bu kadar kaba bir şekilde karşılamamalısın.'' Dedi Güney Rüzgarı. Benim ben, Güney Rüzgarı. Yanındaki de, güneşin doğusunda, Ayın batısındaki kalede yaşayan prensle evlenmek isteyen genç kız. Sana hiç oraya gittin mi? Oranın yolunu biliyor musun diye sormaya geldi. Prensini bulmak için o kadar çok yol kat etti ki, ''Tabii ki kalenin nerede olduğunu biliyorum.'' ''Bilmez miyim?'' dedi Kuzey Rüzgar'ı. ''Oraya kavak ağacının yapraklarını üflemiştim bir sefer. Üfledikten sonra o kadar yorgun hissettim ki bir daha günlerce kalkamadım yerimden.'' ''Tabii oraya gitmek istiyorsan, benden de korkmuyorsan, seni sırtıma alıp oraya götürmeye çalışırım.'' Genç kız, ne olursa olsun o kaleye varması gerektiğini ve hiçbir şeyden korkmadığını, yolculuk ne kadar zorlayıcı olursa olsun gitmek istediğini söyledi. ''Pekala.'' Öyleyse bu gece burada kalman gerekiyor. Çünkü oraya varmak bütün günümüzü alacak. Sabah yola çıkarız, dedi Kuzey Rüzgârı. Bir sonraki gün erken saatte Kuzey Rüzgârı genç kızı uyandırdı. Ardından havayla öyle bir şişti ki bir anda kocaman oluverdi. Ona sadece bakabilmek bile büyük cesaret istiyordu Genç kızla birlikte havada hızla ilerlediler Sanki dünyanın sonuna varmak ister gibi bir halleri vardı Geçtikleri her yerde arkalarında fırtınalar bırakıyorlardı Ormanlardaki ağaçlar devriliyor, evler yıkılıyor, gemilerse batıyordu Gittikçe daha uzağa, daha da uzağa gittiler Kimsenin hayal bile edemeyeceği yerlerden geçtiler. Ama yol bitmek bilmiyor, denizin üzerinde hala daha yol alıyorlardı. Onlar yol kat ettikçe geçen her dakikada kuzey rüzgarı daha da yorgun düşüyordu. En sonunda iyice yavaşladılar. Kuzey rüzgarı öyle yorgun düştü ki gittikçe alçaldı da alçaldı. Artık Denizin dalgaları ayağına değer olmuştu. ''Korkuyor musun?'' diye sordu kuzey rüzgarı. ''Hayır, hiç korkmuyorum.'' cevabını verdi genç kız. Uzakta bir kara belirmişti ve gittikçe yaklaşıyorlardı. Kuzey rüzgarının gücü tükenmek üzereydi. Ama güneşin doğusunda, ayın batısındaki kalenin pencerelerinin hemen altındaki kıyıya Genç kızı bırakabilmeyi başarmıştı. Kuzey rüzgarı çok yorulmuştu. Acı nasıl bir haldeydi? Bu nedenle eve dönüş yoluna çıkabilmesi için günler boyu dinlenmesi gerekti. Bir sonraki sabah genç kız kalenin pencerelerinin altında oturarak elindeki altın elmayla oyalanmaya başladı. Karşısına çıkan ilk kişi prensin evlenme sözü verdiği uzun burunlu canavardı. Altın elma karşılığında ne istersin? diye sordu prenses penceresini açarken. Ne altın ne de para karşılığı satarım elmamı. Cevabını verdi genç kız. Altın ya da para karşılığı satmayacaksan ne istersin karşılığında o zaman? diye sordu prenses. Söyle bana istediğini. Sadece bu akşam prensle konuşmak istiyorum. Onunla görüşürsem elma senindir. Dedik Kuzey Rüzgarı'nın getirdiği kız. Prenses, bunu ayarlayabileceğini söyleyerek kızdan elmayı aldı. Akşam olup da kız, prensin odasına girdiği zaman, prensin horlayarak uyuduğunu gördü. Ona seslendi durdu, omuzlarını sarstı, ağladı, yakardı ama nafile. Prensi bir türlü uyandıramadı. Sabah olduğunda, Uzun burunlu prenses odaya girip kızı dışarı çıkardı. Aynı gün genç kız tekrardan kalenin pencerelerinin altında oturdu, bu sefer de altın makarasıyla oyalanmaya başladı. Her şey bir önceki gün gibi oldu. Prenses makarası karşılığında ne istediğini sordu. Kız da ne altın ne de para karşılığı makarasını satacağını söyledi. O günün akşamı prensle görüşebilirse, Prenses makarayı alabilirdi. Gel gelelim kız. Prensin odasına geldiğinde prens yine derin bir uykudaydı ve kız ne kadar ağlasa da sızlasa da onu sarsıp uyandırmaya çalışsa da prensi uyandıramadı. Gün aydınlanıp da güneş doğduğunda uzun burunlu prenses gelip onu dışarı çıkardı. Aynı gün kız yeniden pencere altındaki yerine gitti. Bu sefer de altın çıklık iğni döndürmeye başladı. Tabii prenses altın çıklık iğne de sahip olmak isteyerek, penceresini açarak karşılığında ne istediğini sordu. Kız, iki sefer ne yanıt verdiyse, yine aynı yanıtı verdi. Ne altın, ne de para karşılığında çıklık iğni satardı. Yalnızca prensi akşam görebilirse çıklık iğni alabilirdi prenses. O da bunun mümkün olduğunu söyleyip aldı çıklık iğni. Şimdi, şansa bakın ki, kalede esir olan bir grup insan, prensin odasının yanında kalmaktaydı. İki gecedir prensin odasında bir kızın acı acı ağlayıp sızladığını duyuyorlardı. Onlar da bundan prense bahsettiler. O akşam üzeri prenses, prensin yanına gelince prens, prensesin getirdiği içeceği içiyormuş gibi yaptı. Onun yerine arkasına döküverdi bardağı. Çünkü prensesin bardağa bir uyku iksiri döktüğünü düşünmüştü. Bu sefer genç kız odasına geldiğinde prens uyanıktı ve kaleyi nasıl bulduğunu ona anlattı. ''Tam zamanında geldin. Çünkü yarın prensesle evlenmek zorundayım. Ama o uzun burunlu canavarla evlenmek istemiyorum.'' Beni kurtarabilecek tek kişi sensin. Gelinimin ehil bir ev hanımı olup olmadığını görebilmek için, Üstüme damlayan üç damla temizlemesini isteyeceğim. Bu lekeleri senin yaptığını bilmediği için, Teklifimi kabul edecek. Ama bilmiyor ki, Sadece ve sadece bir Hristiyan bu lekeleri çıkarabilir onun gibi bir trol süprüntüsü değil. Bunun üzerine, üzerimdeki lekeleri her kim çıkarabilirse, onunla evleneceğimi söyleyeceğim ve senin yardımını isteyeceğim, dedi prens. Ardından birbirlerine sarıldılar. Mutluluklarını anlatmaya kelimeler yetmezdi. Bir sonraki gün, Düğünün başlamasına az bir zaman kalmışken, prens şöyle dedi. Önce gelinimin yapabileceklerini görmek istiyorum. Üvey annesi, bunun en doğal hakkı olduğunu söyledi ona. Çok güzel bir gömleğim var. Düğünde bu gömleğimi giymek istiyorum. Ama üzerinde üç damla mum lekesi var. Bu lekelerin temizlenmesi gerek. Ancak bu lekeleri çıkarabilecek olan kadınla evlenmeye yemin ettim. Eğer ki gelinim bu lekeleri çıkarmayı başaramazsa, benim için bir değeri yok, dedi prens. Kadın, bunun çok zor olmayacağını düşünerek prensin teklifini kabul etti. Bunun üzerine, uzun burunlu prenses gömleği yıkamaya başladı. Olanca kuvvetiyle çitiledi durdu. Kolları İnanılmaz derecede acıdığında dahi durmadı. Ama ne kadar yıkarsa yıkasın, ne kadar çitilerse çitillesin, mülkeleri kaybolacağına büyüdüler. Nasıl yıkaman gerektiğini bilmiyorsun resmen, dedi annesi Dul Troleşi. Ver bana şunu. Ama annesi eline gömleği alır almaz, lekeler daha da içinden çıkılmaz bir hal aldılar. Kadın ne kadar yıkarsa, Ne kadar çitilerse, lekeler o kadar büyüdüler, daha da koyu renk almaya başladılar. Bunun ardından diğer trol kadınlar da gömleği yıkamaya çalıştılar. Ama onlar çabaladıkça, gömlek daha da çirkinleşerek, en sonunda sanki bir şöminenin önünde saatlerce durmuş da, is içinde kalmış gibi simsiyah oldu. Beş para etmezsiniz, dedi prens. Pencerenin altında dilenci bir kız oturuyor. Hepinizi toplasak, eminim o kız kadar iyi bir çamaşırcı olamazsınız. Kız, sana diyorum, gel buraya, diye bağırdı pencereden başını uzatıp. Genç kız içeri geldiğinde, bu gömleği benim için temizleyebilir misin, diye sordu ona prens bilemiyorum. Ama denedim tabii. Yanıtını verdi genç kız. Kız gömleğin suya her batırışında gömlek daha da beyazladı. En sonunda yeni yağmış kar kadar beyaz oldu. Gerçekten de birlikte olmak istediğim kişi sensin. dedi prens. Bunun üzerine trol kadın o kadar sinirlendi ki sinirinden çat diye ikiye ayrılıverdi uzun burunlu prensese ve diğer trol kadınlara gelince, herhalde onlar da sinirlerinden ikiye bölünmüşlerdir. Zira onlardan bir daha haber alınamadı. Ardından prens ve gelini, kalede bulunan bütün Hristiyan mahkumları serbest bıraktılar. Ve alabilecekleri kadar altın ve gümüş alıp, güneşin doğusunda, ayın batısındaki kaleden olabildiğince uzağa gittiler. Son